1537, numaralı konu, Hazreti Peygamberin tehlilin, la ilahe illallahın, sevabının büyüklüğünü bildirmeleri, evet, Hz. Peygamber bir keresinde, kim la ilahe illallah, Allah, tam başka ilah yoktur, derse cennette girer, ya da onun için cennet vacip olur, kim de yüz kere, sübhanülahi ve bihamdihi, kelimelerini söylerse ona 124 bin hasene yazılır, buyurdular, bunun üzerine orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, biz hepimiz bunları söylüyoruz, o halde hiçbirimiz cehennemiz, neme girip helak olmayız, dediler, Hazreti Peygamber ise şu karşılığı verdiler, evet ama bu şekilde değil, Şöyle ki sizden biriniz Allah'ın huzuruna, bir dağın üzerine konacak olsa onu çökertecek kadar ağır olan hasenatıyla varır, ancak Allah'ın vermiş olduğu nimetler gelerek bu hasenatın hepsini siler süpürür, sonra Allah Teala ona rahmetiyle lütfeder ve ihsanda bulunur, Saat şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyorduk, bir ara bize, sizden biriniz her gün bin hasene işleyebilir mi, buyurduk. Buna kimin gücü yetebilir ey Allah'ın Resulü, diye sorduğumuzda da şunları söylediler, kişi yüz tesbih çektiğinde ona bin hasene yazılır ya da günahlarından bin tanesi düşürülür.